Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed Şöyle bir soru gelmiş Rabıta yapan, istigase yapan kabirlere gidip medet, yardım isteyen tarikat ehli ile evlenilir mi? Şimdi tabi ki böyle kim bir kimsenin eee hali ortada iken yani bu biliniyorsa böyle bir kimseyle evlenilmez ancak bu evlenilmez dememin sebebi yani o kişiyi tekfir etmekten ötürü değil yani bunu yapan kimse havvastan bir kimse midir yani önde gelen ileri gelen işi bilen kaideleri bilen usulü bilen bir kimse midir avvamdan bir kimse midir kendisine hüccet oluşturulmuş mu? Yani deliller arz edilmiş mi? Efendime söyleyeyim, cahilse cehaleti giderilmiş mi? veya hut tevili yapılmış mı? Bu sebeple, her ne kadar, bunlar Allah'tan başkasına yapılmayacak hususlar olsa bile, bu kişiyi tekfir etmemekten, e, e, tekfir etmememdeki sebep, hüccetin oluşturulup oluşturulmayacağını, bilmemektir ancak bunları benimsemiş bir kimse gerçekten ehli sünnetin menhecinden sapmıştır ancak bu halde iken evli olan kardeşlerimiz var mesela bu halde yani hani evlenecek başka şahsın durumunu biliyor ve bu durumundan ötürü bu sebeplerden ötürü onunla evlenmemesi doğru bir isabetli bir karar olur ancak bir de bu durumda evli olan bir kimse bu sebeplerden ötürü eşini boşar mı aynı şekilde bu kimseye hüccet ikame edildikten sonra yani mesele arz edilir mesele sadece onun işitmesi duyması değil ey İmam Elbani Rahimahullah'a sordukları gibi İmam Elbani -E -El Rahimahullah diyor ki kalbinin idrak etmesidir yani birçok kişi var bu meseleleri işitmiştir ancak kalbi bunu idrak etmemiştir bu sebeple bu meseleye kısaca cevap verecek olursak evlenilmemiş bir kimse ise bundan böyle bir kimseyle evlenilmez sakınılır ancak evli olan bir kimse de bu sebeplerden ötürü o kişi için henüz hüccet oluşturulmadığından hüccet oluşturmadan boşanması veya eşinden ayrılmasını uygun görmüyorum yani bu ortamda şu ses kaydıyla bu soruya verilebilecek cevap ancak bu kadardır. En doğrusunu Allah bilir.